Altı evliya, üstü eşkıya, Erdal Göze Bir şehrin küçük bir şehir olduğunu anlamak için o şehre büyük, üç büyükler ve en önemli bir maçın gelmesi yeterlidir. Şehir o hafta o maçla çalkalanır. Bütün ihtimal hesapları dillere dolanmıştır. Yenersek ne olur, yenilirsek ne yaparız? Ya beraberlik? Şehir küçüktür, maç önemlidir. İnsanların sesi birbirine çarpar. Karşı bir fikir dile getirilemez. Adamın dilini koparırlar. İstat hınca hınçtır. Dışarıdan güneş altında uzayıp giden kuyruklarda ateşli kindar taraftarlar. Bu maçta tek taraf vardır. Kazanmak zorunda olan taraf. Bütün sinirleriyle maça yoğunlaşmışlar. Yoksulluk, işsizlik, açlık, gergin siyasi gelişmeler bir yumak haline gelip meşin yuvarlağının içinde Köpürlü sloganlara dönüşür. Tek cümleyle Beşiktaş Bursa'ya geldi. Yenildi ve gitti. Hayır yenilmedi. Kendi tabirleriyle hesabı görüldü. Ve Türkiye'nin 5. büyük şehri benim gözümde küçük bir kasaba görünümünü aldı. Maçın bittiği sıralarda özellikle dışarı çıktım. Bursa taraftarının, aylardır hasret kaldığı büyük bir galibiyetin sevincini görmek için. Taraftarlarda maç sevincinden ziyade, düşmanlığı dağıtmış bir ordunun zafer çığlıkları vardı. Bomboş caddeler, maç biter bitmez bir aşçelerinin parçalanmasıyla camlandı. Damarlarındaki yeşil beyazın tavan yaptığı bazı taraftarlar, işyerlerinin çerçevelerinden çıkarttılar sevinçlerini. Belki de işyerlerinde düşman Beşiktaş belirtisi görmüşlerdi. İki yıl önce kendilerini ligden düşüren düşman. Ve böylece sporun dostluk ve kardeşlik olmadığını bir kez daha statça bağırdılar. İnsanların kin ve öfke çatısı altında birleştiğini ilk kez bu kadar yakından görüyordum. Emir demir kesiyordu böyle gecelerde. Fanatik grup liderinin işaret ettiği her şey darma duman ediliyordu. Yaya yoluyla araç yolunu ayıran koruma demirleri eğilip pükülerek kırılıyordu. Bursa Spor-Beşiktaş maçının oynandığı gün anneler günüydü. Duyarlı taraftarlar günün anlam ve önemini unutmamıştı. Stattaki toplu bir küfür seansından sonra Bursa'nın en tek caddelerinde heykel ve altı parmakta Beşiktaş'ın anasına kutlama mesajı gönderiliyordu. Anneler gününde ananın diye başlayan küfür herhalde o saatlerde dışarıda olan anneleri şok etmişti. Belediye otobüslerinden bu panasizme hasritten ses çıkaran insanlar otobüs durdurulup dövüleniyordu bu gece. Bu gece herkes Bursa sporluydu. Fenerbahçe taraftarları bile şampiyon oldukları garantilendiğinde hayatlarını garantiye alıp sokaklara çıkamadılar. Etrafta, varsa Beşiktaşlı çıksın delikanlı gibi ortaya diye bağıran, evi tarihlerinde delikanlılar varken Beşiktaş'ın esamesi okunamazdı. Çoğu 17-18 yaşlarında olan bu gençlerde bir enerji vardı. Adı konulmamış bir enerji. Bu enerjinin birden üretime, eğitime, okumaya, bilgiye, inancı, anlayışa dönüştüğünü düşündüm. Ürktüm, açtıkları pankartı gördüm. Altı evliya, üstü eşkıya. Kulüp başkanlarının, spor yazarlarının, tartışma programlarının dolduruşa getirdiği, takımları düşmanlaştırarak rant sağladığı bir futbol pazarında Bunlar belki de az bile ve Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra yaşananlara ekrandan tanıklık ettikçe küçük şehrin küçük maçlarına şükretmek gerektiğini düşünüyorum. Belki yıllar sonra şehre bir maç gelir. Müzik Seslendiren Mustafa Bilgin Temmuz 2007